Yorah halkını ayağa kaldırmıştı. Asar Deresi ve Sis Dağı'nı kapsayan 30 kilometrelik Asar Vadisi için Şalpazarı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Tonya Çevre Platform dönem sözcüsü Bekir Uzunoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burhan Çuadaroğlu ile Derelerin Kardeşliği Platformu yani Decap sözcüsü,